و خلق منها زوجها وبعث منهم رجالا كثيرا ونساء والتقوى الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا التقوى وقولوا قولا سديدا يسلك مع مالكم ويافلكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فعباد الله إن أستق الهدى كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الهمور VE KULLE MUHDEFETIN BIDA VE KULLE BIDATIN DALALE VE KULLE DALALETIN FINNAR Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatu selam getirelim. Evet, tevhid inancına aykırı iddialara devam ediyoruz. Iddialar ve cevaplarına devam ediyoruz. Bugün inşallah 5 şüpheyi ne yapacağız? Okuyacağız. Bu beşinci şüphe neymiş? Buna verilebilecek cevaplar nelerdir? Onları ne yapacağız? burada anlatmaya gayret edeceğiz. Bu şüphelerin hepsi hemen hemen bütün İslam beldelerinde yani Müslüman ülkelerde üç aşağı beş yukarı kabirperestlerin ya da ehli vahdeti vücut dediğimiz zevatın müştereken ortaya koyduğu şüphelerdir. Yani üç aşağı beş yukarı. Yani Mısır'da da aynıdır. Pakistan'da da aynıdır. Türkiye'de de aynıdır. Endonezya'da da aynıdır. İşte Rusya'da da aynıdır. Arnavutluk'ta da aynıdır. 3 aşağı 5 yukarı. Bugün o şüphelerin bir tanesini göreceğiz. Eğer vakit olursa belki 6'ya geçeriz. 5. şüpheyi göreceğiz. Nedir bu şüphe kavramı? Yani işte birileri tevhid inancını belki kasten zedelemek namına değil de öyle inandıkları için. Hani gene merhametli olalım. Belki de yani tevhid inancını kasten zedelemek namına değil de, hani öyle inandıkları için ya da öyle görmek istedikleri için meşreben ve mezheben öyle aldıkları için bazı şüpheler ne yapıyorlar? Ortaya koyuyorlar. Bu şüphelerle neyi hedefliyorlar? İşte yaptığımız eylem nedir? Doğrudur. Hatta doğrudan da öte Kur'an ve sünnete nedir? Uygundur. Doğrudan da öte Kur'an ve sünnete uygundur. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Bu tür şüpheleri ortaya koyuyorlar. Belki elit tevhid ne yapmış? Boşturmamış tabii elit tevhid. Onların bu şüphelerini muhtelif nelerinde eserlerinde yeri geldiğinde seneden, yeri geldiğinde metnem, yeri geldiğinde hem senet hem de metin açısından ne yapmışlar? Eleştirmişler. Tenkine tabi tutmuşlar. <gülüyor> o bakımdan. Biz de işte selefin bu konudaki cevaplarına ne yapıyoruz? Temas ediyoruz. Evet okuyalım şimdi. Beşinci şüphe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinde diri olduğunu ve bu konuda icma bulunduğunu ileri sürmeleri bir şüphedir. Yani peygamber aleyhissalatu vesselama, şimdi bakın aslında şu, Delili bile ortaya koymaları bizim lehimize. Şu delili bile ortaya koymaları bizim lehimize. He, ne demek o? Şimdi açıklayacağız. Ne yapıyorlar? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabrinde diridir. O halde ondan istiğase caizdir. Ondan medet ummak caizdir. Yani demek ki ölüden medet umulmaz. Demek ki ölüden medet umulmaz, diriden medet umulur. Yani bunu aslında belki doğrudan itiraf etmiyorlar ama Bu delili ortaya koyarak bir nevi ima'en bunu ne yapıyorlar? İtiraf ediyorlar. Yani evet biz Peygamber aleyhissalâtu Vesselama tevessül ediyoruz, ondan istihâsede bulunuyoruz, ondan medet umuyoruz çünkü o ölü değil zaten diri. Demek ki o zaman ne olmuyor? Ölülerden istihâsede olmuyor. E zaten öyle söylemiyor muyuz? Ölüden, gayipten, hazır olmayadan bir de güç getiremeyenden istihâsede bulunulmaz. Üç tane şart koşmuştuk. Ha, hayatta olacak yani öyle olmayacak. İki, hayatta olması yeterli değil. Hazır olacak, seni isteyecek. Yani senin neyin? Kara suların içinde olacak. O da yeterli değil. Üçüncü olarak güç yetirebileceği bir eylem olacak. Güç yetirebileceği ne? Eylem olacak. Ha, o durumda ne yaparsın? Karşındakinden yardım dilersin. Şimdi hal böyle olunca Onlar da tabi az çok bu kurallar dini olduğu kadar akli kurallardır. Yani mantık gereği kurallardır. Hal böyle olunca ne yapıyorlar? Ha, tamam, evet. Yani bil faraza biz peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den medet umuyoruz. Yardım diliyoruz Çünkü o zaten ne değil? Ölü değil, deli. Yani birazdan mesela şehitleri de buna deli gösterecekler. Evet, devam et. Bu görüşlerini Ve iddia ettikleri icmağı Peygamber ve Vesselam'dan istekte ve istigazede bulunmanın cevazına delil olarak göstermektedirler. Resulullah'ın kabrinde de canlı olduğuna delil olarak şunları zikretmektedir. Yani dedim ya bu bizim lehimize bakın işte bu nedir biliyor musun? Mefhum muhalifi. Şimdi kaç taneniz ben bu noktaya dikkat çekmeden bu hususun farkına vardı. Kaç taneniz Ben Musa dikkat çekmeden buusun farkına vardı. İşte bu mefhumu muhalefe. Arapçada buna biz mefhumu muhalefe diyoruz. İşi muhalifiyle anlama, mukabiliyle anlama. Hani anlattım ya size o zaman Arapçayı yeni öğreniyorum. Merhaba. Ha. Aleykümselam. Aleykümselam. Sevdiğim bir zat da geldi. Diş tedavisi uyguluyoruz adama. Ha. Gittim evine. Dedi ki bana, ya dedi ben yaşlı adamım, yorulmayayım. Bak bakalım doktor muayenehanesinde mi? Dişçi. Gitti muayenehane kapalı. Döndüm. Yolun yarısında. Eyvah kapalı neydi Arapça? Unuttum. Adama ben bu dükkan kapalı ya da işte muayenehane kapalı nasıl diyeceğim? Başladım. Ne yapma? Yani sıkıntı duyma. Unuttum. Yok gitti. Kelime gitti kafamdan. Kapalı yok. E nasıl anlatacağım? Neyse. O ara ben onun derdiyle iştigal ederken Geldim kapının önüne çaldım zil adam çıktı şey dedim muayenane açık değil. Kapalı unuttum ama çok şükür açık ve değili biliyorum. Muayenane ne dedim açık değil. Yani i̇şte bak muhalife ile anlattık. İşte yani bazen mutabık insana bir şey vermez. Mefhum mutabaka insana ne vermez? Bir şey vermez. Mefhum muhalefesiyle bakmak lazım. Burada da işte aslında adamlar yani ölüden bir şey istemenin çok da makul olmadığını bildikleri için sana da bu konuda cevap veremeyeceklerini bildikleri için tek yolları kalıyor. Madem ki peygamber aleyhissalatü vesselamdan istifasede bulunuyorlar, talepte bulunuyorlar. O halde peygamber ölmedi aramızda yaşıyor. Bunu ne yapmalılar? İspat etmeliler. E neyle ispat edecekler? Yani psikologların laflarıyla değil, sosyologların laflarıyla değil. Kur'an ve sünnetten neler bulmalılar? Delil. Hep söylüyoruz. Hiçbir müddet akılıkası yok ki Kur'an ve sünnetten neyi olmasın? Delil olmasın. Ha. Bazen senedi zahildir bu delillerin. Bazen neyi? Metni. Yani anlayışında problem vardır. Bakalım şimdi hangi delilleri zikrediyorlar? Evet. Birinci delil. <gülüyor> Ahmet ve Ebu Davud Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim bana selam verirse muhakkak Allah ruhumu bana geri verir ki onun selamına karşılık verebileyim. Yani maruf hadis. Hepiniz bunu ne yapıyorsunuz hemen hemen? Duyuyorsunuz, okuyorsunuz. Kim bana salatü selam verirse ya da selam verirse muhakkak Allah ruhumu bana iade eder. Geri verir ki ben onun selamına karşılık verebileyim. Yani demek ki Allah peygamberine ruhunu ne yapıyor? Geri veriyor. E peygambere aleyhissalatu vesselama ruhunu geri verince yani bir mana o ölmemiş oluyor. Hayatta oluyor ki bu rivayette zaten ulemanın ittifakıyla hasen bir rivayet. Ulemanın ittifakıyla hasen bir rivayet. Yani sayh diyenler olduğu gibi hasen diyenler de var. Yani mamulun bir, muhtecun bir yani ney? Amel edilir. Hucet olarak ne yapılır? Kabul edilir. Yani senet açısından bir problem var mı? Yok. Bak hem de Senedi sahibi bir hadis getirdiler. Senedi sahibi bir hadis getirdiler. O halde demek ki biz bunu senette çürütemeyeceğiz. Değil mi? Yani senedi ise senetle ne yapamayacağız? Çürütemeyeceğiz. İki yolumuz kalacak. Ya bunlar karşısına başka hadisler çıkaracağız. Ya da hiç başka hadis çıkarmaya gerek duymadan bu hadisin anlamı şudur'u başka hadislerle göstereceğiz. Şimdi ilk şıkta gelelim. Bu hadisin karşısına başka hadisler çıkarsak aynı kaynaktan iki tane birbirine mugayr rivayet olmaz. Birbirini naks eden rivayet ne yapmaz? Olmaz. Çünkü aynı müşkat. O halde demek ki bu rivayeti açan tefsir eden başka neler var? Mufassalat. Yani tavsili neler var? Rivayetler var. Onu çıkaracağız demektir. Ha. Bazen ikisini de yapacağız demektir. Yani bakalım ne yapacağız. Evet. Kabirperestler Bu rivayetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde de diri olduğuna dili teşkil ettiğini söylüyor. Çünkü söylerim. zaten kabrinde, ruhu yani. kabrinde iade ediliyor. Yukarıda iade edilmiyor. E, hal böyle olunca o halde ölmedi. Ölmedi, yaşıyor. E, yaşadığına göre, hayatta olduğuna göre istihasede, istimdatta bulunabilir delil. Diyorlar. Evet. İki, Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede buyurduğu gibi Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Şimdi duralım burada. Ya şimdi ya Peygamber Aleyhisselatü ne yaptık? Hayatta kabul ettik bu rivayete binaen. Ama adamların istigasesinin, istimdatının çoğu peygamberle değil ki evliyaullah dedikleri ta Adem Aleyhisselam'la başlayıp kıyamete kadar gidecek o silsile. Bitmiyor. Ha. Esas istigasesi o evliyaullah dedikleri o veli kullarla. E şimdi bir adamın da veli kulu olduğunu ispatlamak çok zor. Nasıl ispatlayacaksın Allah'ın veli kulu olduğunu yani nasıl? Yani Kur'an ve sünnetten ismini gösteren bir rivayetin olması lazım ismini. Şimdi vasfını gösterir o çok önemli değil. O vasfa ben de girerim sen de girersin. İsmini gösteren Ebu Bekir veli midir? Evet velidir. Hazreti Ömer veli midir? Evet velidir. Hazreti Osman veli midir? Evet velidir. Hazreti Ali veli midir? Evet velidir. Abdullah İbni Mesud velidir. Abdullah İbni Ömer velidir. Problem yok. İmam-ı Azam Ebu Hanife veli midir? İnşallah. İmam Malik veli midir? İnşallah. İmam Şafii veli midir? İnşallah. İmam Ahmet veli midir? İnşallah. E, Osman veli midir? İnşallah. Mütevekkil veli midir? İnşallah. Bak gördük mü? He yani nasıl lazım? Nasıl oldu mu inşallah kalkıyor. E nasıl olmadı mı inşallah? Onu biz bilemeyiz. Onu ancak Allah bilir. O halde, he, şimdi yüzde yüz cennettedirler bunu demiyoruz. E canım en azından bir şehit hükmü verelim bunlara. Madem ki şehitler ölmedi, diri, yaşıyorlar. E en azından bu ulema nedir? Şehittir. Bu evliya nedir en azından? Şehittir. Madem ki he, şehitler ölmedi, yaşıyor, madem ki şehitlerinde peygamberler gibi ne hakkı var? Şefaat hakkı var, e, buradan yola çıkarak, böylelikle o istigase ve istimdat çemberini, dairesini Peygamber aleyhissalatü vesselamdan alıp genişletip, bütün nelere, veli olarak addedilen edilen o yatırlara ne yaparız biz? Tamim ederiz, yani vardırırız, genişletiriz. Yani bir yöntem işte bu. Yöntem. Özelden genele gitme yöntemi. Evet. Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede buyurduğu gibi Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilekiz onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve keriminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara maruz kalmaktadırlar. Masar, masar, masar olmaktadırlar. <gülüyor> Ali İmran 169 buyurduğu şekilde şehitler de kabirlerinde diridirler. Peygamberler onlardan daha mükemmel olduklarına göre onların da kabirlerinde diri bulunmaları... Ya, yani eğer sadece peygamberden istidam ediyorsan bu rivayeti yani peygamberler heh, şehitlerden çok daha öndedir. Onların neyindedir? Mukaddemindedir o halde. Yani şehitler bile diriyse peygamberler hayli hayli nedir? Diridir dersin, genişletirsin. Ya da tam tersinden düşünerek, yani peygamberler zaten nedir? O rivayette olduğu gibi nedir? Diridir. E bu ayette bize neyi gösteriyor? Şehitlerin diri olduğunu gösteriyor. E ulema da peygamberlerin neydir? Varisleridir. Evliya da peygamberlerin neydir? Varisleridir. değil. E yani şehitler diri olunca elbette ki bu varisler nedir? Diridir çünkü onlar da şehittir. Onlar da nedir? Şehittir. Şehit hükmüne nedir? Matuftur dersin. Genişletirsin. Evet. 3. <gülüyor> Peygamber Ali ve selamın vefatından sonra hanımlarıyla evlenmek helal değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Ahsap 53. Yani demek ki <gülüyor> demek ki yani peygamberin hayatta olduğunu gösteren, ölmediğini gösteren delillerden bir tanesi de bu. Çünkü hayatta hayatta olduğu için hanımlarını ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Nikahlayamıyoruz. Çünkü nikah ne yapıyor? Devam ediyor. Normalde hep biz neyi biliriz? Ne yapar? Ölüm vuku bulunca iddetten sonra zaten ne yapmıştır? Nikah bitmiştir. Değil mi? Heh. Bitmiştir zaten nikah. E, peygamberlerin hanımlarıyla evlenemediğimize göre ilahyevmil kıyame kıyamet gününe kadar o halde peygamberler ölmedi. Hayattalar çünkü nikah akti baki. Ortadan kalkmadı. Yani delil işte. Üretiyorlar, onlar da düşünüyorlar yani. Üretme ve düşünme faaliyetleri var. Yok değil. Ve dikkat edin ama ayet ama hadis. Daha bir tane zayıf rivayet kullanmadılar. Bak iki tane ayet kullandılar, bir tane hadis kullandılar. Hadis sayı, ayet zaten tevatürle gelmiş bir problem yok. Evet. <gülüyor> Ahsab 53 dedi. Peygamber aleyhissalatü selamın kabrinde diri olması hasebiyle Hanımları hala onun ismetinde yani korumasına bulunmaktadırlar. Bu nedenle de nikahlanmalı yasaklanmıştır. Yani bu da işte üçüncü delilleri. Dördüncü delilleri. İmam Müslim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Musa Aleyhisselam'ı kabrinde namaz kılarken gördüğü rivayet etmektedir. Yani Musa Aleyhisselam kabrinde namaz kılıyor ve Peygamber Efendimiz de onu ne yapıyor? Bu halde görüyor. Ki yani bu rivayette sahi bir rivayet. Müslim'in rivayeti. E devam et. Bu rivayet Musa Aleyhisselam'ın kabrinde de diri olduğuna delalet eder. Çünkü biz yani namaz olduğunu biliyor muyuz ölümden sonra? İnsan namazla mükellef mi ölümden sonra? <gülüyor> namaz ibadetiyle mükellef mi? <gülüyor> e bak namaz kılıyor diri. Yani rükûsu var, secdesi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da görmüş. E bak namaz kıldığına göre demek ki peygamberler bizim gibi değiller. Öldükten sonra bile ibadete devam ediyorlar. Yani o halde Musa neyse diri ise Evleviyetle bizim peygamberimiz daha da diridir. Ona da diril getirecek zaten. Evet. Bizim peygamberimiz ise Musa Aleyhisselam'dan daha mükemmel özelliktedir. E yani? Çünkü Beni Adem'in seyyidi. Değil mi? Efendisi. Evet. Ve son şüphe. Son şüphe ne yapacağım? Beş. Ebu Yağla, Bezzar ve diğerleri, peygamber Aleyhisselam'ın şu sözünü rivayet etmektedirler. Peygamberler kabirlerine diridirler, namaz kabirlerine. Şimdi bak. Diğer rivayetle bunun arasında bir irtibat kurdu. Diğer rivayette Musa Aleyhisselam'ın doğrudan diri olduğunu zikretmedi ama namaz kıldığını zikretti. Bu rivayette de namaz kılanı ancak dirilerin yapacağını, yani namaz kılma eylemini ancak dirilerin yapacağını söylüyor. Çünkü niye? Peygamberler kabirlerinde nedirler? Diridirler, namaz kılarlar. O halde bu özellik sadece Musa Aleyhisselam'a değil, aynı zamanda kime? Bütün peygamberlere Şamil. E hal böyle olunca, Peygamberler diridirler kabirlerinde, namaz kılarlar. E yani Musa Aleyhisselam'ın da Kelimullah olan, Musa Aleyhisselam'ın da namaz kılması çok şaşılacak bir durum değil. Neden? Çünkü o da peygamberlerden bir nedir? Peygamberdir. İş bizim peygamberimize gelince, işte hepsinden mükemmeldir. Hal böyle olunca onlar iki kılarsa o dört kılar. Bilfaraza diyoruz. hani mükemmelliği el neye icra ediyorsak, Kabirdeki namaz kılma ne yine eylemine ibadetine, evet. Bu şüphelerin cevabı. Evet şimdi bakalım bu şüphelere nasıl cevaplar veririz, evet. Yani bunları niye alıyoruz işte bak bunları almanın nedeni şu mantığı anlayın. O aldığımız usul kaydeleri vardı ya başta. Bu şüphelere cevaplanıyor hiçbir tanesi usul kaydelerin dışına ne yapmıyor, çıkmıyor usul kaydelerin içinde hepsi. Hepsi. Bir yere bunu muhakkak rica ettirirsiniz. Evet. Bu şüphelerin cevabı. Bu şüpheye reddi olması ve geçersizliğinin açıklanması bakımından iki açıdan cevap Ya iki olabilir. açıdan. Evet. İleri sürdükleri her bir delilin iddialarına delil olarak kullanılmasını iptal et. Yani birer birer. Yani delilleri birer birer ele alacağız. Sonra genel olarak ele alacağız. Evet. Peygamberin kabrinde canlı olduğu mesele ve şüphesinin bütününden hareketle bunun peygamberin seslenip dua etmenin cevazına yönelik delil olarak gösterilmesinin geçersizliği. Evet. Yani teker teker o delilleri alacağız. Onlara cevap vereceğiz. Ondan sonra genel olarak peygamberin hayatını iddia edip de istigasenin caizliğini ne yapacağız? Geçersiz kılacağız. Evet. Birinci açıdan. Bir. Selama karşılık verilmesi konusundaki hadisin delil olarak öne sürülmesi birkaç yönden cevap verilir. Evet, İlken neydi o hadis? Hemen Türkçesini oku. Sen dön şimdi başa. Millet hemen neydi o hadis? İlk hadisi oku. Şimdi o hadise cevap veriyoruz. Kim bana selam verirse muhakkak Allah ruhumu bana geri verir ki onun selamına karşılık verebileyim. Evet. Yani şimdi ne yapıyoruz? Bu delile cevap veriyoruz. Sayı bir rivayet. Evet. Oku. <gülüyor> A- Selama karşılık verilmesiyle ilgili hadisten anlaşılabilecek en münasip mana, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhunun tüm zamanlarda cesedinde var olduğu değil, selama karşılık vermek için o zamana mahsus olarak bedenine iade edildiğidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhu sadece selama karşılık vermek için iade edilmektedir. Anladım. Evet, sadece ney? Selama karşılık vermek için. He. O zaman şöyle bir soru ne olabilir? Gelebilir. Hocam hiçbir an var mıdır ki? Ya da hiçbir an yok mudur ki? Bak mefhumuyla da olur. Peygamber aleyhissalatü vesselama selam ne yapılmasın? Verilmez. Verilmesin. He. Buna verilecek en güzel cevaplardan bir tanesi de nedir ki? Allah azze ve celle dünya semasına indiği zaman Allah'ın arşı ondan hali kalır mı? Kalır mı? Kalmaz. Bu Allah'ın ilminde la şey. Bu Allah'ın ilminde la şey. Yani ne demek bu? Yani Allah gecenin üçte birlik kesiminde dünya semasına iniyor. Son üçte birlik kesiminde iniyor. Yok bana dua eden duasını icabet edeyim diyor. Yok benden bir şey isteyen istediğini ona vereyim diyor değil mi? He, yok benden mağfiret dileyen ona ne yapayım? Affedeyim diyor. He, peki şöyle bir düşünelim. Nereye göre dünya seması? Nereye göre gecenin son üçte birlik kesimi? Yani buradan mütevelliden şunu diyebilir misin? O halde Allah arşına çıkma bir türlü vakit bulamıyor. E dersin çünkü bak şöyle dünyaya yuvarlak olarak. Her an gecenin üçte birlik kesimi. Her an. Her an. Kuzeye git öyle. Güney'e git öyle. Doğuya git öyle. Batıya git öyle. O halde şunu diyebilir misin? Allah Azze ve Celle kaldı, indi dünya semasına, bir türlü nereye çıkamıyor? Arşına çıkamıyor. Sen Allah'a ne zannettin? Ne zannettin Allah'a? Rakibi olan bir varlık mı? Aciz bir varlık mı? Sen mahlukla Halık'ı nasıl kıyas edersin? Mahluk için olan zaman dilimini, halik için olan zamanı yaratan için nasıl ne yaparsın? Kıyas edersin, zamanı kendisi Allah. O bakımdan yani burada da aynı olay var. Bu tamamen bizim zihniyetimizin, bizim aklımızın, bizim düşüncemizin üstünde, tamamen Allah'ın kuvvetinde, iktidarında olan bir ney? Haslet. Sıfat. Sen onu ne yapma? Bu sathi aklına ne yapma? Düşünme. Yani selam verilir Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah ona ruhunu iade eder ve ne yapar? O selamı alır. Ama bu selamla alakalı. Rivayette ona dua edildiğinde... Ya da o aracı kılındığında, koşulduğunda ruhuna iade edilip de amin der diye bir lafız biliyor musun? Yok. Bu selamla alakalı, salatu selamla alakalı bir olay. Sadece ve sadece. Başka bir şeyle alakalı değil. Hadiste açıkça zaten buna işaret var. Yani sen onu eğer selama karşılık veren diri olarak görüyorsan tamam problem yok. Özel bir durum bu. Yani selama karşılık Veren diri. Tamam problem yok. Yani o halde diri sorun yok. Ama sadece o. Üstü yok. Üstünü ispat edebilmen için ne getirmen lazım? Delili getirmen lazım. Var mı delili? Yok. Evet. Devam. 2. <gülüyor> B. <Be. gülüyor> Sayı hadisler Peygamber aleyhisselatu vesselama uzakta bulunanın selamı ile yakınında bulunanın selamını birbirine ayırmak. Işte bu bu zülfikar bir mesele bu bu yani bayağı enteresan bir mesele. Tabii bu İmam Ahmed ile Ebu Davud'un görüşü. Burada zikredeceği. Kitabın müellifi Hambeli. Kitabın müellifi Hambeli. Ha. Yani Hambeliler umumen, Hambeliler umumen peygamber-i hesilatüye selamı yakından verilen selamla uzaktan verilen selamı birbirinden ayırmışlardır. Ebu Davud da bu görüştedir. Ebu Davud da bu görüştedir. Yani yakından verilen selamı açıkça işitir. Ve karşılık verir. Uzaktan verilen selamı işitmez. Ne yapar? Allah'ın tayin ettiği melekler ne yapar? onu onu ulaştırırlar. Evet. Yani onlar ne yapıyorlar? Yakından verilen selamla uzaktan verilen selamı birbirinden ayırt ediyorlar. Ayırıyorlar. Evet. Peki doğru mu? Devam edelim. Bu hadisler yakında bulunanın selamının peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından işitildiğini, uzakta bulunanın selamının ise kendisine ulaştırıldığını ifade etmektedir. Zikredeceğimiz hadisler buna delalet etmektedir. Şimdi birazdan zikredici hadisler buna delalet edecek diyor ama o zikredici hadisler buna delalet etmiyor. Zikredici hadisler bizim dediğimize delalet edecek. Onu zikretmediği bir hadis var metinde. Almaya cesaret edememiş. Onu biz dipnotta zikrettik. O hadistir onu gösteren, ona delalet eden. Ama hadis uydurma bir hadistir. Okuyalım dipnotu. Şimdi mi? 106, evet. Zikredilen hadislerde bu ayrıma dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Çünkü hadisler... Yani yukarıda zikrettiği hadislerde, birazdan okuyacağız o metni. Bu ayrıma delalet eden bir ifade yok. Ya ne? Bu ayrıma delalet eden ifade var. Ama o başka bir hadis, evet. Çünkü hadisler ifade ettikleri anlam yönüyle mutlak olup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kabri başında verilen selamla uzaktan verilen selamın bir olduğunu, her iki türde selamın da ona ulaştırıldığını göstermek. Yani uzakta da olsa, yakında da olsa işitmez. Ona ne yapılır? Ulaştırılır, melekler tarafından. Evet. Bu ayırıma delil olarak gösterilen Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edilen kim bana kabrimin başına salat getirirse onu işitirim. Kim de uzaktan salat getirirse o salat bana ulaştıran hadisi ise alimlerin ittifakla belirttikleri gibi uydurmadır. Gördük mü? Yani bu alim ifade eden hadis budur. Alimlerin ittifakla bildirdikleri gibi bu da nedir? Uydurmadır. Dolayısıyla dolayısıyla Ya, Dolayısıyla, Dolayısıyla yazarın ifade etmiş olduğu bu ayırım gerek delil gerekse istitlal yönüyle doğru değildir. Evet bak ne yaptık burada yazara ne yaptık eleştiride bulunduk öz eleştiride bulunduk. Yani sen yukarıdaki metne bu hadise alsaydın o zaman bu ayrım doğru olurdu. Ama yukarıdaki metne bu hadise alamadın çünkü bu hadis ney uydurma. Peki şimdi burada bir öz daha yapalım kendimize. Nedir o? İbn Taymiye ve İbn Kayyim bu hadisleri bu, bu hadisi şiddetle müdafaa etmişlerdir. Uydurma olduğu halde. İbn Taymiye Mecmû'l fetavada bunu yapmıştır. İbn Kesir de Terhîs İstigâse fi al-Bikrî kitabında. Evet. Peki neden böyle? İşte bazen insanlar mezheplerinin ortaya koymuş olduğu neye? Hükümlere İstemeden de olsa ne yapılabiliyor? Takılabiliyor. Evet. Bizim dinimiz ne İbn-i dini ne İbn-i dini. Bizim dinimiz Allah Resulü'nün dini. Şimdi İbn-i ha İbn-i Teymiye ile i̇bn Allah ikisine de gani gani rahmet etsin. Bu kanaatte diye ya da onlardan önce İmam Ahmed ile Ebu Davut bu kanaatte diye biz o kanaatte olmak zorunda değiliz. Gördün Gördük mü? Ya hocam Ümmü Fehmiye'de bir çırpıda sildin. Hele İmam Ahmet'i bir çırpıda üstüne çarpattın yok. böyle bir şey yaptığım yok. Demek istediğim, ümmetin uleması bu dört alimden oluşmuyor. Başka alimler de var. Hepsi de birbirinden kıymetli. Anlatabildim mi? Yani illa şunu alacaksın diye bir kural yok. Herkesin sözü alınır da reddedilir. Şu kabrin, sahibinin sözleri müstesna. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Anladık değil mi? Heh. Buna dikkat edeceğiz. Bakalım şimdi metinde zikrettiği hadisler delalet edecek mi o söylediğini? Evet oku şimdi. Ahmet, Nesai ve İbni Hibban tarafından rivayet edilen ve İbni Hibban tarafından ayrıca sahih olduğu ifade edilen hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri bulunmaktadır. Ümmetim, ümmetimin selamlarını bana ulaştırılır. Yani bu, bunu neye delil kullanmış? Uzakta olanın selamının ulaştırılmasına. Ne yapmış? Delil olarak kullanmış ki zaten sahi bir hadis. Bunda bir problem yok. Evet. Ebu Davud Nesai, İbni Mace ve İbni Hibban tarafından rivayet edilen ve İbni Hibban tarafından ayrıca sahi olduğu ifade edilen bir diğer hadiste. Tabi şimdi İbni Hibban tarafından rivayet ediliyor. İbn Hibban tarafından ayrıca sahi olduğu ifade ediliyor. Bak. Yukarıdaki rivayette de var, burada da var. Müellif bunu neden yapıyor? Yani o hadisin saatini ne yapmak için, ibraz etmek için. Ama size ben genel bir kayde vereyim. İbni Hibban'ın rivayet edip sonra da sahih dediği her de sahih değildir. Bunu da bilin yani. Bunu da bilin. Yani İbni Hibban'ın sayık için alıp da rivayet edip sahih dediği her rivayette sahih değildir. Yani burada sahih ama İbn Hibban sahih dediği için sahih değil. Sayı olduğu için. Yani ulemanın akvali bu yönde. Yani ricali incelenmiş. Zahiri illeti var mı? Kafi illeti var mı? Sayı. Ama illa İbni Hibban sayı dedi diye sayı denmez. Çünkü niye? İbni Hibban ricalde bile mütesahildir. Ricalde. Ricalde bile mütesahildir. sikat deyip de, sikat kitabında zikredip de çok zayıf ravisi vardır. Yani... Kitabı Fikat diye bir kitabı var. Yani nedir o? Sika ravileri. Yani güvenilir ravileri ne yaptı? Zikrettiği. Neyi? Bir kitabı var. Orada bir raviyi zikreder. O ne demektir? O sika demektir. Değil mi? Halbuki o ravi ne değildir? Sika değildir. Çünkü aynı İbn-i Kitabul mecruhini var. Cerh edilen raviler bazen o ravileri hem orada zikreder hem orada zikreder. İki ihtimal var. Hangi kitap sonradansa fikri sonradan değişmiştir. Ya da orada zikrettiğini burada unutmuştur. Heh. Heh. Ya yani çok önemli değil. Çok önemli değil. Yani şunun için bu bilgiyi veriyorum. Yani İbn Hibban sahih dedi diye illa sahih olacak diye bir kural yok. Buhari ve Müslim dışında sahih deyip de illa sahih olan bir kitap da yok zaten. Yok. Hakim demiş ki sahih hadisler sadece Buhari ve Müslim topladıkları mı ya? Buhar-ı Müslüm'ün şartına uygun olup da ya da onlardan bir tanesinin şartına uygun olup da onların toplamadığı onlarca hadis var, onları ben toplayayım. Bir toplamaya başlamış, Levla levlak levlâk lemâ kalaktül eflâk hadisini bile müstedrekler rivayet etmiş. Sen olmasaydın bu felekleri, alemleri yaratmazdın. E ne olacak şimdi? İstidrak o demek, müstedrek o demek. Yani o müstedrektedir, hakimi müstedreğindedir o hadis. He. Demek ki yani bu harebi Müslim dışında yani kapağının iki kapak arasındakilerin hepsinin sayı olduğunu söyleyebileceğim bir hadis kitabı mevcut değil. Bunu da bilin. Al ya, o ayrı bir olay. O ayrı bir olay. O, hadis muharrici değil o. Biz muharicilerden bahsediyoruz. Yani hadisi senediyle rivayet edenlerden. Al Şeyh Almanya tahriç alimi. O ayrı. onu kastetmiyorum. Evet. Yani nedir hadis kitapları? Yani tasnif asrının Tasdif edilen dönemin kitaplarını kastediyorum. evet. İbni Hibban tarafından ayrıca sahih olduğu ifade eden bir diğer hadisler Resulü hasallam, Cuma gününün faziletini zikretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Cuma günü bana çokça salat getirin. Çünkü salatlarınız bana arz olunmaktadır. Yani şimdi arz olunmaktadır. Yani bu Cuma günü çokça salat getirmekte fayda var. Bana arz olunmaktadır. Yani arz olunur. Yani... Ee... Ulaştırılır demek. Çünkü arz olunuyor yani. Birileri getirip ona ne yapıyorlar onu? Arz ediyorlar. Müellif buradan bu neyi? Hükmü çıkarmış. Evet. Ahmet ve bu Davud tarafından rivayet edilen hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kabrimi bayram yerine çevirmeyiniz. Evlerinizle kabirlere çevirmeyin. Nerede olsanız da bana salat getirin. Çünkü salatlarınız bana ulaşır. Bu ve benzeri hadisler... Bu da sayı hadis. Evet. Bu ve benzeri hadisler uzakta bulunan kimsenin selamının peygamber aleyhissalatü Vesselam tarafından duyulmadığına ama kendisine bildiriline delalet etmekte. Doğru mu? Doğru. Evet devam et. Buna göre selama karşılık verilmesi konusundaki hadis yakında bulunanlara mahsustur. Şimdi ne anladınız bundan? Halbuki bu hadislerde Bırakın lafsen imaen bile. Evet. Yakın uzak arasında bir ayrım ne yapılmamış, yapılmamış, güdülmemiş ama şimdi neden olduğunu söyleyecek. Evet. İmam Ahmet ve Ebu Davud'un Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kabrini ziyaret etmenin cevazı konusunda dayandıklar delil bu hadis. Ya onlar peygamber ailesi vesselam'ın kabrini ziyaret etmek caizdir diyorlar. Ama biz demiyoruz. Ne olacak şimdi? Ne demek bu kabrini ziyaret etmek caiz değildir demek? Yani şimdi bir adam buradan eğer annesinin kabrini ziyaret maksadıyla çıkarsa yani diyelim ki nereye gitti diyelim burada? Edirne'ye gitti. Caiz mi? Niye değil? Annesi olduğu için caiz olur. Annesi olduğu için caiz olur. O farklı bir olay. Dikkat edin. Karıştırmayın. Hal böyle olunca Yani İmam Ahmet ve bu Davud diyor ki... He, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret caiz. Bunu kim için diyor? Kim için diyor? Medine'liler Medine için, yakında bulunanlar için. Çünkü Peygamber onları duyuyor diyorlar. Ya işte bu problem. Bu problem. Uzaktakine caiz demiyorlar yanlış anlamayın. Yani onlar buradan... Peygamber Aleyhisselatü selam'ın kabini ziyaret için yola çıkmaya cevaz vermiyorlar. Karıştırmayalım. Yes, yes, yes. Ama çıktın ne için? Ümre için çıktın. Ya da Mesut'un ziyaret için çıktın. Peygamberin yanına geldiğinde doğrudan seni duyuyor ve selamına karşılık veriyor diyorlar. Açıkça söylüyorlar bunu. Peki yukarıdaki geliler istinaden mi? Hayır. O söylediğimiz rivayete istinaden. Ya hocam yani bu nasıl oluyor? Ulemanın Geneli uydurma demiş ama bu zevat bunu almış. E bak hakime anlattım size. İmam Hakimi. İmam Ahmet müsnedini yazarken ben illa da sayı toplayacağım demiş mi? Dememiş. Ama bak hakim ne yapmış? Demiş ki ya demiş sadece sayı hadisler Buhari müslim topladıkları değil. Hele Buhari müslimin şartına ya da onlardan bir tanesinin şartına uyan başka sayı hadisler de var. İmam Buhari, İmam Buhari ile Müslüm bunları toplamamışlar. Bunları ben toplayayım. E, Buhari Müslüm'ün üstüne üçüncü bir kitapta da katayım ben. Bir de ne olsun? Hakim müstedreği olsun. Bir toplamaya başlamış. Levlake levlak. Lema kalabdül eflakı bile ne yapmış? Kitabına sokmuş. E, alimler diyorlar ki, şimdi dikkat edin bakın bu tasnife. Alimler diyorlar ki, he, İmam Hakim gelmiş. Müstedrek dört cilt. Bunu toplamış. Eee sonra ne olmuş? İmam Zehebi gelmiş. Telhisul İstidrak diye, Müstedrek diye bir kitabı var. Orada İmam Hakim'in değerlendirmeleri hakkında kanaatlerini belirtmiş. Kitabın üçte biri çökmüş. Kitabın üçte biri. Yani ne demek üçte biri? Dört kirlerin üçte biri İmam Zehebi'nin elinde kalmış. Sonra başka alimler gelmişler, İbn Hacer gibi hafız öncesinde Iraki gibi İmam Zehebi'nin değerlendirmelerini değerlendirmeye top, şey yapmışlar, tutmuşlar. Üçte biri de onların elinde kalmış. Yani onun için alimler diyorlar ki, kala kala kitabın üçte biri kalmış, üçte ikisi gitmiş. Yani koskoca müstedeğin üçte ikisi gitmiş, üçte biri kalmış. Heh. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Yani İmam Ahmed de. Müsnedinde hadis rivayet edebilir, Ebu Davud da sünninde hadis rivayet edebilir ama bunlar illa da sahihtir anlamı çıkmaz. Müstedrekte hakim bu hatayı yaptıysa onların da böyle hata yapması muhtemel. Bu onların kadrini düşürmek değil, şanını düşürmek değil. Bir daha söylüyoruz. Buhari ve Müslim dışında hiçbir hadis kitabı yüzde yüz sahih değildir. Üstüne basa basa söylüyor. Çok önemli bir kural. Çok önemli bir kural. Evet. E şimdi e bakıyoruz burada İmam Ahmet ile Ebu Davud Hazreti Peygamber'in kabrinini ziyaret cevazı konusunda bu delilere dayanıyorlar. Neden? Çünkü onlara göre Peygamber ve selamın kabrini elbette ziyaret etmeli Medine ehli. Çünkü niye? Diğerlerinden bir farkı olmalı. Neden? Diğerleri aracıyla Peygamber'e selamı ulaştırır. Onlar ise doğrudan iş ulaştırır. E şimdi hoca ya ne yaptın? Gittin Sofilerin önüne delil verdin. delil vermedim. Ya yani olan bu, vaka bu. Sen bunu zikretmesen Sofiler bunu bilseydi senin önüne koysaydı şaşırır kalırdın sen. Ona göre hısnını al. Ne demek hısnını al? Tedbirini al. Korumanı al. Ne yap? Kalemi kınından çıkar dilini, lisanını ne yap ağzından çıkar hazır ol ya. Yani. Hazır ol bunlar çıkar karşına konur bir gün. Evet. Tamam. <gülüyor> Hadisler arasında cem etmek suretiyle söze edilen selamın yakında bulunan kimsenin selamı olduğu anlayışına varmışlardı. Yani kim? İmam Ahmedle Ebu Davud. Kim bu sözlerin hepsini söylemiş? İbn Kesir Teğrîz -hî, Tehlîsul İstigâfe Firreddi Alel Bekri kitabında. Yani o söylemiş. Yani bunu müellif ondan almış tabii. Kitabın orijinalinde belirtmiyor ondan aldığını. Onu biz bakınca buluyoruz ondan almış. Heh, peki doğru mu? Hayır. Doğrusu uzakta da olsa yakında da olsa Allah'ın tahsis etmiş olduğu seyyah, gezici melekler peygambere ne yaparlar? O selamı ulaştırırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la Allah o anlık o selama karşılık vermesi için ruhunu iade eder. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o selama karşılık verir. Ve bu peygamberin en büyük özelliklerindendir aleyhissalatü vesselam. Ve hâdâ min hâsâisin nebiyyi sallallâhu aleyhi ve sellem. Bu peygamber efendimize has nelerden? Özelliklerden bir tanesidir. Onun dışında hiçbir peygambere has değildir. Ne Musa ne İsa onlar ne yapamazlar? Kendilerine veren selamı cevaplayamazlar. Cevaplayamazlar. Yanıtlayamazlar. O selama karşılık veremezler. Bu peygamber Efendimize has bir olay Ali aleyhissalatu vesselam evet. C Selama karşılık verilmesi için ruhun cesede iade edilmesi Yalnız peygamberlere salat ve selama mahsus değildir. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Bu hangi selamı kastediyor? Demin söylediğim cümleyle bu mütenakız değil. Bu bizim anladığımız anlamdaki o salatu selamı. İbadet olan salatu selamı kastediyor. İbadet olan salatu selamı. Diğer peygamberlere zaten ibadeten hiçbir ayette doğrudan salatu selam getirilme açıkça ifade edilmiyor. Sadece Ali İbrahim olarak Tahiyyatlarımızı bildiriyoruz o kadar. He. Ama aleyhisselam diyoruz. Belki onlar aleyhisselam dediğimizde onlara Allah azze ve celle he, o neler? Seyyah. Melekler o hastasında bunu ulaştırıp da onlar da ve aleykesselam ya da ve aleykümselam diyor mu Böyle bir nas yok. Ya ne? Doğrudan selam. Doğrudan hitabı şimdi ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Şunun için getiriyor. Peygamber aleyhisselatü vesselama. Ha, has olan ibadet dışında bir de normal anlamda selam var. Şimdi ona değinecek. Bakalım ne diyor? Evet. Bilakis herkes için geçerlidir. İbni Abdilber tarafından hem rivayet hem tasi edilen ve Beyhaki tarafından da şu Abdle rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Dünyadayken tanıdığı bir kişinin kabri yanından geçen kimse Ona selam verdiği takdirde Allah Azze ve Celle onun ruhunu cesedine iade eder ki selama karşılık versin. Şimdi evet. bakın. Şimdi yani selam dedi işte selam bizim anladığımız anlamda. ibadet manasındaki selam değil yani. O selam. Evet hani Esselamu Aleykum Ehle Diyarim Minine Vel Muslimin Ve inna İnşallah Bikum Lahikun diyorsun ya o selam. Şimdi bakın. Çok enteresan arkadaşlar. Tabi bu cümlede nereden alınma? Yani bu cümlede aynen şeyden alınma. Bir kesirden alınma. Şimdi müellif bazen taş yapayım derken göz çıkarıyor. Başka insanların yaptığı gibi. Şimdi burada cevap vermiş. Demiş ki yani yani velev ki peygamber aleyhissalatü selam selama karşılık versin. Velev ki ne yapsın? Selama karşılık versin. E bu sadece peygamber has değil ki Aleyhisselatü Vesselam her kime, her kime, her Müslümana, her insana has. Hal böyle olunca burada şaşırılacak ya da arkasından ne bereket umulacak bile yok? Durum yok. Ama biz söylüyoruz diyoruz ki bu kaide başından yanlış. Bu sadece kime has bir durumdur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has bir durumdur. Neden? Neden? Çünkü müellifin delil getirdiği bu rivayet zayıftır. <gülüyor> müellifin delil getirdiği bu rivayet zayıftır. Ve orada bakın ne demiş? İbn Abdilber tarafından hem rivayet hem tasih ediler. <gülüyor> Halbuki İbn Abdilber bu rivayeti tasih etmiyor. Dipnotunu oku. 111. <gülüyor> İlgili yerde İbn Abdilber'in hadisi tasih etdine dair bir ifade geçmemektedir. Sadece ile birlikte Hadisin metnine yer vermiştir. Bakınız el istiskar. Ancak bazı alimler hadisin i̇bn Abdilber tarafından tasa edildiğini özellikle vurgulamaktadır. Yani şimdi i̇bn Abdilber hadisi rivayeti diyor sahih demiyor ama o bölgede. Yani o şeyde istiskar kitabında hadisi rivayet etmiş ama sahih olduğunu belirtmemiş. Peki müellif bunu nereden almış? Müellif bunu İbn-i Teymiye'nin mecmul fetavası, iktidar sırat-ı mustakimi, İbn-i tezhib bu Sünen'i i̇bn Kesirinde Kesir'in de tefsir kuran Aziminden almış. Başka Telgis, Telgis-ül İstihase, Bekrisinden almış. Aynı de onlardan İmdet-ül bunun bunu nakletmiş. Yani şimdi Hanbeli alimler ne yapmışlar? Bu rivayeti de sahih kabul etmişler. Maalesef. Bu rivayeti de ne yapmışlar arkadaşlar? Sahih kabul etmişler. E hal böyle olunca yani o zaman işgal oluyor işte. Yani zayıf rivayeti alıp, sayı gösterip, zayıfın üzerine batıl bir hüküm inşa etmek. Hayır, bu sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a has bir durumdur. Biz şunu biliyoruz ki, Kuleyp hadisi gibi bazı rivayetler, Kuleyp çukurunu kastediyorum, hadisi gibi bazı rivayetler dışında, ölünün idrak dışında, idrak dışında, İdrak dışında dikkat edin. Canlıdan işiteceği en son ses, canlıdan işiteceği en son ses, kabirdeki meftanın, defninin ardından ayrılıp giderken, ayak sesini işitmesidir. Başka işiteceği hiçbir ses yoktur. Birazdan da zaten bu rivayeti delil gösterecek, ama bu rivayeti de işitmelerine delil gösterecek. Orada bile ne var? Yanlış bir fıkıh var oku. Yine bunun gibi. Buna göre. Yine bunun Bütün ha, devam ha. devam. Buna göre bütün insanların kabirlerinde diri olmaları ve kendilerinden istigazide bulunulmasının caid olmasın gerekmektedir. Ya Rabbi ne büyük bir iftihardır. Yani şimdi bu hadis sahih. E buna göre şimdi onlara herkese selam veriyorlar istigazide mi bulunalım yani? Sen selam veriyorsun alıyor. Şimdi fıkha bak ya rivayet zayıf yani bunu söylemek bile ne abdest değişti Rivayet zayıf. Söylemek abesle iştivali. Ama tabi burada müellife çok kızamayız. Çünkü İbni Teymi, İbn Kayyim gibi, İbn Kesir gibi halimler. Bunları zikrediyorlar maalesef. Kitaplarında yer vermişler. Hal böyle olunca o da onlardan almış. Evet. Yine bunun gibi Bukhariye'nin zahine yer alan bir rivayette, kabirdeki mevtanın, defninin ardından ayrılıp giren insanların, ayak seslerini işittiği sabit. Yani bunu neye delil kullanmış? Yine bunun gibi diyor. Yani o halde Onlar bizim ayak seslerimizi işitiyor halde, onlardan da istigasede bulunalım, medette bulunalım. Yani işte bu mantık fıkıh olarak yanlış. O durum sadece kime hastır? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hastır. Onun dışında Ebu Bekir de, Ömer de, Osman da, Ali de dahil olmak üzere. Hiç kimse o menzileye şerefe ne yapamaz? Ulaşamaz. Evet, devam. İki. Şehidin kabrinde diri olduğuna dair ileri sürdükleri delillerde birkaç yönden cevaplanabilir. A. Şehidin diri olduğu nas ile bildirilmiştir. Bununla birlikte şehitlere dua etmemiz ve onlardan istigaze dileklerine bulunmamız yasaklanmıştır. E gördük mü? Evet o bir nas. ama başka naslarda da şehitlerden medet ummak, istigazede bulunmak yasaklanıyor. Böyle bir ne yok? izin yok. Evet. Buna göre şehidin diri oluşu onların değil bizim lehimize delil teşkil etmektedir. E bizim lehimize. Çünkü niye? Deli evet doğru ki nasıl diri onu birazdan zaten tartışacak, söyleyecek. Ama o bizim lehimize delil. Çünkü niye? Diri bile olsa ondan ne yapamıyoruz biz? İstimdatta bulunamıyoruz. Bizim lehimize delil bu. Sizin lehinize değil. Evet 2- Şehitlerin diri olduklarının belirtildiği ayet-i kerimede allah Teala şehitlerin rızıklandırılmakta olduğu olduklarını bildirmektedir. Yani Allah Azze ve Celle onları cennetin nimetlerinden rızıklandırmaktadır. Buna göre kendileri Rableri tarafından rızıklandırıldıkları halde nasıl olur da onlardan rızık ve benzeri isteklerde bulunulabilir? Evet bu da güzel bir fukur değil mi? Onları rızıklandıran Allah. Rızıklandırılıyorlar ve devam ediyor bu rızıklandırılmaları. O halde yani kendilerinin rızka ihtiyacı olan, rızıklandırılmaya ihtiyacı olanlardan sen neyi diliyorsun, neyi bekliyorsun? Evet. C. Peygamber vesselam, şehitlerin ölümünden sonraki hayatlarının hakikatini açıklayarak Müslüman tarafından rivayet edilmiş olan hadise şöyle buyurmuştur: Ruhları yeşil kuşların kanındadır. Arşı asalığı kandilleri bulunmaktadır. Cennette diledikleri yere gidebilirler ve daha sonra yine bu kandillere geri dönerler. İşte onların hayatı bu, yaşadıkları bu yani. Diri olmaları bu. Yoksa ruhun iade edilip de peygamberde olduğu gibi aleyhissalatü vesselamın yanıt verme değil. Cennetle alakalı bir vasıf. Dirilik o. Ebedi dirilik zaten o. Ebedi dirilik. Biz ebedi diriliği yaşamıyoruz. Bir gün gelecek ne yapacağız? Öleceğiz ama bak işte Neler? Şehitler o ebedi diriliği ama cennette böyle yaşıyorlar. Yoksa onların ruhu bir daha onlara ne yapılmıyor? Evet. İade edilmiyor. O peygambere as bir durum. Peygambere as. O da selam için sadece. Evet. Devam. 3. Resulullah'ın hanımlarıyla nikahlanmanın yasak olmasının, kabrinde diri olduğunu diri olarak ileri sürülmesine şu yönlerden cevap verilebilir. A. Ümmet diri olduklarına dair nas bulunmasına rağmen şehitlerin hanımlarıyla nikahlanmanın cevazı konusunda icma etmiyor. E madem ki, madem ki, bakın görüyor musunuz fıkı? E Madem ki siz he, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diriliğine onların hanımlarıyla onun hanımlarıyla he, evlenmenin yasak oluşunu delil getiriyorsunuz yine siz istigasenin cevazına Ha, şehitlerin diri olmasını delil getiriyorsunuz. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ha, neyine? Hanımlarına karşı göstermiş olduğunuz bu hassasiyeti neden? Şehitlerin hanımlarına karşı da göstermiyorsunuz. Madem ki şehitler de diridirler, e, diri olduklarına göre nikahale daha devam etmektedirler. O halde bu ümmet ne aptal bir ümmet ki şehitlerin karılarıyla evlenmeye cevaz vermiş. Evet. Görüyor musunuz? İcma var bir de yani. İcma. Haramdır diyen bir mezhep yok. Yani görüyor musunuz şey bu fıkı? Evet. Devam. Bu icma şehitlerin kabirlerindeki canlılıklarının dünyadaki canlılıkları gibi olmadığını göstermektedir. E, yukarıda anlattığımız gibi işte müslim rivayeti. Evet. B. Ve, vefatının ardından Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hanımları iddet beklemişlerdir. Yani öyle. Keza şehitlerin hanımları da iddet beklemektedirler. Bu da kabirdeki diriliğin, dünyadaki dirilik gibi olduğu konusundaki istidallerin olduklarını olduğunu gösterir. Yani velev ki peygamberin hanımı bile olsa evlenmek yasak. Şehitlerinkinle serbest. Ama öyle olduğu halde bile peygamberlerin hanımları ne beklemişlerdir? İddet. Zaten iddet beklesin ya da beklemesin. Evlenmek ne? Yasak. E niye iddet beklemiş işte normal bir kul? O bile peygamberlerin diriliğinin ölmeden önceki diriliğinden ne olduğunu farklı olduğunu gösterir. E şehitlere gelince zaten normal insanlar hiçbir problem yok. Hanımlarıyla evlenmekte nedir zaten? Öldükten sonra helaldir. O hanımlarının bir kocaya varmasında bir problem yoktur. E onlar da zaten iddet ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Evet. C- Vefatının ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına yeniden nikahlanmanı yasaklanması yalnızca kendilerine özgü. Yani o onlara özgü. Çünkü onlar bizim annelerimiz. Çünkü annelerimiz, onlar bizim. Yani benim annem neyse onlar da benim için o. Bir farklı. Sadece mirasını alma. Bir farklı. Sadece mirasını alma. Yani Ayşe anamızın yanında olsaydınız o sizin ananızdı. Evet. Çünkü peygamber kendilerini Allah ve Resulü ile dünya hayatının süsü arasında muhayyer bıraktığında onlar Allah'ı ve Resulünü tercih etmişlerdi. Hani muhayyer bırakmıştı, serbest bırakmıştı. Onlar ne yapmıştı? Allah ve Resulünü seçmişlerdi. Ahsap suresi 28 ve 29 nolu ayetler. Evet. Ve ayrıca onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahiret hayatındaki eşleridir. Bu nedenle Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasının onlara el sürmesinin yolunu kesin olarak kapatmıştır. Evet o da yine ahsap 53 yine Ahzap Altınoğlu ayetler bu ifadeleri açıkça ne yapıyor ortaya koyuyor. Anladık değil mi? Yani Demek ki yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleriyle evlenmenin yasak oluşunu... Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın diri oluşuna delil göstermekte, de kendi içinde zaten ne çelişikti? Çelişik. Çelişik. Hep metin neydir bunlar? Tenkitidir. Ama nasıl yapıyoruz? Diğer deliller alarak değerlendirerek. Diğer deliller alıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. Gelin şimdi diğer şüpheye. Dört. Aynı hocam dört. Devam et, evet. devam et. Dört. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Musa Aleyhisselam'ı kabrinde namaz kılarken gördüğünü delil olarak ileri sürmelerine birkaç önden cevap veriyor. Evet bekledi. şüpheyi 3'e ayırmıştı. Bu da bir tanesi. Evet. A. Bu sadece Musa Aleyhisselam'a has değildir. Evet. Yani sadece o namaz kılmıyor. Evet. İbni Hibban'ın sahihinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Şimdi bakın burada İbni Hibban sahinde rivayet etti diyor. Sahih dedi demiyor. Gördük mü? Evet. Ha. İbni Hibban'ın sahinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır ölü kabre girdiğinde kendisine batmakta olan güneş gösterilir. Ve bırakın beni namaz kılayım der. Gördünüz mü? Herkes için. Herkes için. Ölü kabre girdiğinde, ha aynen. Kendisine batmakta olan güneş gösterilir ve beni bırakın namaz kılayım der. Evet. Bu durum başına gelen ölüm ile birlikte meydana gelir. Konuya ilişkin bir diğer hadiste de önceki satırlarda zikredilmiş olan Peygamberler kabirlerinde diri Namaz kılarlar hadisidir. Tamam. Açık. B. B. Resulullah'ın Musa Aleyhisselam'ı Miraç'ta namaz kılarken görmüş olduğunu anlatan rivayet, her ne kadar Müslüm rivayet edilmişse de Darü Kutni gibi bazı alima tarafından illetli kabul edilmiştir. Şimdi Buhari ve Müslüm'de olup da Darü Kutni'nin İlzamat ve Tetabbu diye bir kitabı var. Orada Tetabbu da bunu açıklıyor zaten. Buhari ve Müslüm'de illetli gördüğü bazı rivayetler var. Gerçi bunlara Hafız İbn Hacer gibi pek çok alim cevap vermiş de. Ama işte Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadisi Buhari rivayet etmemiştir. Müslüm rivayet etmiştir bu hadisi. Müslüm rivayet ettiği bu hadisi dar illetli görmüş, zayıf görmüştür. Kabul etmemiştir. He. Şimdi burada müellife kızmak gerekiyor. Şundan dolayı kızmak gerekiyor. Yani e, İbni Hibban'ın rivayet edip ya da İbni Abdülber'in rivayet edip de he. E, ulemanın geneli tarafından zayıf gördüğü bir rivayeti alıp sahih gösteriyor. Ama iş, Müslim'deki rivayete gelince dar ismini kullanarak ne yapıyor? İnsanların kafasında bir iham oluşturuyor. Değil mi? Bu rivayet sahih bir rivayettir. Bu rivayetli bir problem yoktur. Yani bu rivayet e, onların lehine delil olmaz, aleyhine delil olur. Bu namaz ibadetine has bir <gülüyor> ibadettir. Namaz ibadetine has bir ibadettir bir olaydır. Sahih bir rivayettir. Bir problem yok. E şimdi ikinci açıdan ele alalım. Genel olarak. Burada Peygamber aleyhissalatü Selamın kabrinde de dünyadaki gibi canlı bulunduğu ve kendisinden istihazede bulunabileceği meselesine genel olarak cevap verilecektir. Bu mesele ilişkin olarak birkaç cümle de bulunmak mümkündür. Bir. Resulullah'ın kabrinde bilinen manada canlı ve diri olduğu iddiası şu ayeti kerimelerle çelişmekte Ve aykırılık arz etmek. Yani şu dünyadaki dirilikse eğer. Bu ayetlerle çelişiyor evet. Muhakkak sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Zümer 30. Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Enbiya 34. Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İman 185, e Enbiya 35, Ankebut 57. Açık net yani problem yok evet 2 Bilinmelidir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilinmektedir ki bilinmektedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde ruhum bedende bulunması bedeni idare etmesi ruhla beraberken bedenin yeme, içmeye, giyinmeye, evlenmeye ve benzeri şeylere ihtiyaç duyması şeklinde Alışla gelmiş birine dünya midiriliye bir sahip değildir. Dirilik budur zaten. Peki kabrindeki dirilik bu mu? <gülüyor> kabrindeki dirilik bu mu karşı? Değil. Evet. Bileceğiz kabirde berza hayatına sahiptir. Ruhu da refiki aladadır. Ruhu refiki alada. Evet. Bu Haremi rivayet. Ruhla berzahta diğer, bulundukları yer bakımından diğer çok, peygamberlerin. He, Diğer peygamberlerin ruhları da aynı durumdadır. Yani ne yaptı? Refik da. O da ne? Yine Buhal-i Müslim rivayeti. Evet. Ruhlar Berzah'ta bulundukları yer bakımından çok farklı derecelere sahiptir. Ana karnında bulunan ceninin hayatı ile dünya hayatı ve ahiret hayatı birbiriyle kıyaslanamadığı gibi aynı şekilde dünya hayatı ile Berzah hayatı arasında da kıyas yapılamaz. Yani anne karnındaki ceninle Dünya hayatını bile ne yapamıyorsun? Kıyaslayamıyorsun. O da hayat. E sen dünya hayatı ile ahiret hayatını nasıl kıyaslıyorsun? Evet. Bir hayat türünün diğer bir hayat türüyle kıyaslanması geçersiz ve batıldır. 3. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dilekte bulunan dilekte bulunanı isteğini duyabilecek ve duasına karşılık verebilecek şekilde diri olmuş olsaydı imani kurallar çerçevesinde ashabına fetva verir ve ashabını sıkıntıya sokan birçok meselede ümmet, ümmetini rahatlatırdı. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Öyle. Bir daha oku. Peygamber aleyhissalatü vesselam dilekte bulunanın isteğini duyabilecek ve duasına karşılık verebilecek şekilde diri olmuş olsaydı ...imani kurallar çerçevesinde... ...ashabına fetva verir... ...ve ashabını sıkıntıya söven... ...birçok meselede... ...ümmetini rahatlatırdı. Nasıl olur da... ...ashabının görüş ayrılıklarını... ...savaşa varan anlaşmazlıklarını... ...görür de... ...cevapsız ve çözümsüz bırakır. Nasıl olur da... ...anlaşmazlıklar ve çekişmeler... ...meydana gelirken... ...hiç kimse... ...peygamberin kabrine gitmez de ondan yardım etmesini ve yol göstermesini istemez. İddia ettikleri gibi Resulullah kabrinde de diri değil mi? Ömer radıyallahu an buhari rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Dedenin ve Kelale'nin mirası ile faizle ilgili bazı hususları Peygamber aleyhisselatü vesselama sormuş, sormuş olmayı temenni ederdim diyor. Yani ne zaman? Hayattayken. Da pişman. Hayattayken nedir kelali? Oku da görsün millet. Ölüp geride baba ya da oğul bırakılmayan kimse. Bırakmayan. Tahrif Bırakmayın. yapıyorsun. Bunu. Evet, Ölüp geride baba ya da oğul bırakmayan ha, kimse. He. Yani dedenin ve kelalenin mirası ile faizle ilgili bazı hususları Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuş olmayı temenni ederdim diyor. Hayattayken. E gidip sorsaydı demek istiyor değil mi? Yani ne zaman? Öldükten sonra. Evet. asab ı kirama asab ı kirama ne oluyor ki peygamber yanı başlarında canlı dururken gidip Abbas radıyallahu anh'ın duasını vesile kılarak yağmur dileğinde bulunuyorlar. Geçen derslerde söylemiştik değil mi? E ne oluyor da yani madem hayatta diri yani pirifani bir adamdan ne yapıyorlar? Dua etmesini istiyorlar. E peygamber yanı başlarında Niçin? Hele Hele Hamdilleri fetvasına göre duyuyor da. Evet. Ne için Peygamber Efendimiz Selihaman gidip ondan yağmur yağması için yardım dilemiyorlar. Tüm bunlar ileri sürülen iddianın batıl ve asılsız olduğunun apaçık delilidir. Evet. Yani beşinci şüpheyi aldık, altıncı şüpheyi alamayız. Yeter. O da olur. şüphe. Şimdi. Böyle derslerden sonra bazen bitmedi arkadaşlar. Oturalım. Belli konuları alıyoruz. Bir, uzun müddettir ara vermiştik. Bugün gene alalım şöyle fazla uzatmadan. Bizim bu derslerimiz yani özellikle tevhid inancıyla alakalı derslerimiz ibadetin bütün nevilerini içeriyor. Yani gerekli lisani olsun insanla gerek kalbi, kalpli, gerekse uzuv, yani bedenle yapılan neler olsun, ibadetler olsun, hepsini içeriyor. Ama özellikle üzerinde durmamız gereken bir ibadet var ki, o da kalbi ibadet. O kalbi ibadetinde bir cinsi, bir sınıfı ki, o da ne Dua. ona da ne Dua. Şöyle dua hakkında bakalım, bazı bilgiler alalım. Neymiş dua? Dua ibadeti nedir? Şöyle biraz inceleyelim. Kısa kısa geçelim. Diyor ki, Dua kelimesi lügatta yani işte da ayet o fiilinin mastarı. Evet. Manası talep etmek ve boyun eğerek yalvarmaktır. Manası talep etmek ve boyun eğerek yalvarmaktır. Da Allah'a Allah dua etti yani ondan hayır istedi ve hayrı ondan ümit etti demektir. Duanın aslı bir şeyin sana senden olan bir ses ve kelam ile meyletmesidir. Bir şeyin sana, senden olan bir ses ve kelam ile meyletmesidir. Duanın ıslah manası ise, katında olan hayrı isteyerek, ve ona rağbet ederek, allah Teala'ya yalvarmak, istenilenin elde edilmesi, ve korkulan şeyden kurtulmak için, ona boyun eğmektir. Duanın ıslah anlamı, katında olan hayrı isteyerek ve ona rağbet ederek allah Teala'ya yalvarmak, istenilen elde edilmesi ve korkulan şeyden kurtulmak için ona boyun eğemektir. Kısaca duanın lugat ve ıslah anlamları bunlar. Duanın çeşitleri 1. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette varit olan her bir duanın manası aşağıda belirtilen iki çeşidin dışına çıkmaz. 1. İbadet manası ile dua. Ki ne diyorduk ona? Du'a-u ibade. Duanın bu çeşidi salih amel çeşitlerinin tamamına şamildir. İbadet duası salih amel çeşitlerinin tamamına şamildir. Salih amel yolu ile Allah Sübhanehu'dan sevap istemek. Onun katında olan hayrı arzulamak. İstenileni elde etmek. Korkulandan kurtulmak için ona boyun eğmektir. İnsan namaz kıldığında ya da oruç tuttuğunda lisanı hal ile Rabbin'den kendisini affetmesini, azabından korumasını, arzuladığı şeyleri kendisine vermesini ister. İki istemek manası ile dua yani dua talep. Dua edenin kendisine fayda verecek olan şeyi elde etmeyi, zararı dokunacak olanı da def etmeyi sözlü olarak istemesidir. Sonra şunu da bil ki, ibadet ve istemek manasıyla dua birbirinden ayrılmazlar. Yani ibadet duasıyla, talep duasını birbirinden ayırmak mümkün değildir. İbnül Kayyum rahimehullah şöyle der, her bir ibadet duası, istemek manası ile yapılan duayı gerektirmekte her istemek manasındaki dua da ibadet duasını içermektedir. Yani ellerini sema, semaya kaldırıp Mevla Subhanehu'ya dua eden birisi gerçekte bu isteği verabetiyle Allah'a kulluk, ibadet edendir. Her kimde namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadet duası olan taatler ile amel ederse, gerçekte istemek lafzı ile olmasa da Allah'tan keremini ve ihsanını ne yapmıştır? Talep etmiştir. Yani demek ki bu ibadet iki ne? Dua türü ne? İbadetin olmazsa olmazlarında. Duanın faziletleri. Allah sana merhamet etsin şunu bil ki, duanın pek çok fazileti ve faydası vardır. Onlardan bazıları şunlardır. Bir, dua hadbi zatında taattir. Taala'nın emrine uymaktır. Yani kendi başına bir ibadet dua, taat. Allah'ın emirlerine uymak. Allah Subhanahu buyurur. Rabbimiz şöyle buyurdu: Bana dua edin, size icabet edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme girecek. <gülüyor> Mümin 60. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o hadi aşanları sevmez. Araf 55. Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a Allah için dindar ve muhlis olarak dua edin, mümin 16. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duanın faziletini açıklamış ve ibadeti duaya hasrederek şöyle demiştir. Dua ibadetin kendisidir. Dua ibadetin kendisidir. Allah subhanahu kendisine dua etmeyi terk edenlere gazap eder. Şöyle buyurmuştur. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin size icabet edeyim. Çünkü bana ibadet ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gelecekler. Ebu Hureyre radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazab eder. Bu hadiste kulun rabbine yapmış olduğu duanın en mühim vaciplerden ve en yüce farzlardan olduğuna işaret vardır. Şair ne de güzel söylemiş: Ey oğlcuğum, sakın ola Adem oğlundan bir hacet isteme. Kapıları hiçbir zaman kapanmayandan iste. Allah gazab eder. Kendisinden istemeyi terk edersen, ey oğulcuğum, Ademoğlu da kendisinden istendiğinde gazap eder. Evet. İbni Kayyı'nın şiiri. İki, duanın faziletleri. İki, dua edenin duasına ya bu dünyadayken icabet edilir, ya ahirete saklanır. Ya da duanın misli kadar ondan bir kötülük def edilir. Ebu Said el-Hudir radiyallahu ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Günah ve akrabalık bağlarını kesmek olmadan Dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah ona şu üç şeyden birini vermesin. Ya duası acil olarak kabul edilir Ya onun için ahirette saklanır ya da ondan duanın misli kadar bir kötülük def edilir. Ebu Said o halde daha çok dua edelim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah duasını, duanızı daha çok kabul eder buyurdu. Yani, o halde daha çok dua edelim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam o zaman Allah daha da çok kabul eder dedi. Muhakkak her duanın Her dua edenin duasına icabet edilmesi Allah'ın lütfundandır. Fakat icabet değişik şekillerde olabilir. Bazen birine bir dua ettiği vakit o dua vaki olur, yerine gelir. Bazen kıyamet gününe saklanır. Bazen de kötülüğün defedilmesi şeklinde ne yapar? Tezahhur eder. Evet. Diğer faydalarında da inşallah Önümüzdeki dersleri saklayalım. Duayla alakalı diğer bahisler de var. Hatırlatırsınız. Üçte kaldık. Subhaneke Allah'ın ve Ebu Hamdike Eşhedüen la ilanet estağfirüke ve Ebu'idir.